Güzel bir müzikle karşılayayım istedim siz bu sabah. Vallahi çok hoş oldu hayatın. Fon müziği resmen. Buyurun efendim. Günün gazetelerine bakalım. Sura bakmayın. iki kapı yaptık. Bayramın var. son günü. Kalan şeyler vardı. Felin'i Onların... şaşırdı iki kapıda. Vallahi iki kapı daha yapınca. Neyse ki bitirdik bayram gezmelerini. Nihayete erdi. Şimdi efendim çok bomba gelişmelerle biz bayramda her şey sakin falan diye düşünüyoruz ama ne mümkün ne mümkün gündem adeta bayram dinlemiyor seyran dinlemiyor. Bizi ensemizden yakalayıp yere çalıyor. Bomba haber Rahşen Ecevit yeni parti kuruyor. Hemen yazılalım. işte Masum Türkiye'nin genel başkan seçilmesinin ardından istifa eden Rahşen Ecevit bayram sonrası yeni bir partinin kurulacağını açıkladı. Kendisinin... İki bayram arası parti kurulur mu öyle bir? İki bayram arası parti bugüne kadar ilk kez kuruluyor. İlk kez kuruluyor. Evet bu Türk siyasi, siyasi tarihini... dengeleri mi? değiştirecek gibi. Hmm, yani bir yeni bir açılım. Ee, kendisinin parti yönetiminde olmayacağını söylüyorlar. Ne biraz... kuruyorsun o zaman partiyi değil mi? Evet. Ee, e... Sen bir parti kurarsa en başta yönetiminde olmak ister. Evet 86 yaşına geldim. Ee, 90'ında da kurarım. 86'ımda da 60 yaşına geldiklerinde DSP kurulmuştu. O zaman şöyle demişler 60 yaşından sonra parti kurulur mu? 86 yaşıma geldim kurarım. Do gerekirse 90'ıma geldim de gene kurarım. Yani zaten parti kurmak için belli bir olgunluğa ulaşmak gerekiyor. E, tabii Gençken yani. Gençken kurulan partileri görüyoruz yani. Bir temel lazım. Biz ne kurmuştuk mesela monarşik Türkiye Partisi'ni kurmuştuk 20'li yaşlarımızda bir kişi kaydolmadı parti. Tabii büyük eksiklerimiz vardı. Neymiş efendim monarşi diye bir şey mi kaldı Allah Allah. Yani olmayabilir ama bir şey olsun diye bir yeni açılım olsun Açılımı bir soluk olsun, olsun, olsun, olsun, olsun siyasi diyor. tarihte diye düşündük ama işte her şey düşündüğü gibi olmuyor insanın maalesef. Keza denek kurucusu olmaya çalıştığımız Hristiyan Demokrat Partisi de, Türkiye'de <gülüyor> pek bir taban bulamadı. O da neden oldu ona. Niye, onu, da, onu da anlamadık yani. Alpada vardı örneği yani oradaki her şeyi burada tutuyor diye getirdik. Türkiye biz getirdik diye. Ve çok da para ver Bütün e, birikimimizi biz buna aktardık. Evet hakikaten. O dönem pek bir birikimimiz yoktu ama gene her şeyimizi vermiş olduk. Tabii canım ben 200-250 liram vardı. Onu tamamladı ben... O tabeli hazırlatmaya. Ben bir... de evdeki bilgisayarı parti bilgisayarı olarak kullanacağım demiştim. Olmadı. Sonra o dönem ne oynuyordum? Ben Quake oynuyordum galiba. Ona devam ettim. Yani. Yani, bir tane daha parti kurmuştuk da. Gerçi biz sonra sivil toplum kuruluşlarına dönmeye başlamıştık. Sivil toplum kuruluşlarında da başarı yakalayamadık. Demek ki bir birikim gerekiyor. Birikim ya. gerekiyor. Doğru. Yani üçümüzü toplasan... ...bak seni topla, beni topla... ...oktayı topla... Üçümüzü toplasan üç kişi ediyor falan... ...ben <gülüyor> şöyle bir hesap ettim de... Vallahi yüz ediyor mu? Ediyor tabii ya... ...temiz yüz, yüz küsür yıllık bir tecrübenin... E, ...belki ürünü... <gülüyor> <gülüyor> ki, öyle, öyle hesap edilebilir, doğru... <gülüyor> Gerçi yüz küsür yıl... Tecrübe ediyorsun ama evet. aynı şeyleri tecrübe etmiş üç insan oluyor. Ee, i̇şte tabi. Yani 100 küsür yılda tek kişi tecrübe edince daha değişik olur onun. Çok yaklaşım. enteresan bir şey söyleyeceğim. Üçümüzün yaşlarının toplamının 103 olması sence bir tesadüf mü? Radyonun demek ki bu yıl şahlanacağının göstergesi. En güzel göstergesi. E Monarşik Radyocular Partisi diye bir şey olabilir mi acaba? Bence bu sefer <gülüyor> insanları vururuz, kalbinden vururuz. Bence de. de. Çünkü yeni bir şey aranıyor yani şu anda öyle bir kan. şey var. Ihtiyaç. ihtiyaç var. Monarşik Radyocular Partisi. E, Monarşik Radyocular Partisi. Hatta <gülüyor> biraz daha sert gelebilir de ama o da e, monarş demokrat... Için içine girmesi gerekmiyor. Demokrat girerse çok havalı oldu. Demokrasi diye bir şeyin girmesi lazım hı hı. diye düşünüyorum. Neyse ben çalışmalara başlayayım çünkü parti kuruluşu. iki bayram arası biliyorsun kısa. Doğru. E, mümkün mertebe elimizi çabuk tutalım ve en kısa sürede Türk siyasi tarihini. Bir, bir parti kursak da böyle e, şey olsa içinde. RNB, RNB partisi gibi. RNB e... Republican Nationalist. Ya İngilizce kuruyorsun ya? Başka R ile Kelime gelmedi aklıma Radikal Radikal ee, Şey Nasyonal Radikal Nasyonal B mi istiyorsun işte? Parti Hayır Bağımsızlar Partisi Bağımsızlar Partisi Radikal Nasyonal Ne düşünüyorsunuz RMB RMB Kısaca RMB Ve güzel de olabilir işte, Bunları hep gidip şeyini alalım şimdi Yayından konuşuyoruz Birisi biz kurmadan kurmasın partiyi Mümkün değil Şu, an, şu anda şey altında zaten Kayıt altında ve ilk kezladı Türk siyasi tarihinde ilk kez canlı yayında partiler kuruldu. Partiler kuruluyor. Partiler kuruluyor. O dönemi partiler. öyle anlatacaklar. O dönem yayınlarda partiler kuruluyordu. Güzel. Ee... 2-3 parti olsun diyorum ben 2-3 parti olsun hangisi tutarsa öyle devam edelim tabi canım yani sonuçta siyaseti, siyaseti ya tutarsa <gülüyor> mantığıyla yürütmenin bakalım meyvelerini toplayacağız mı ars talep meselesi bu illaki bir yerde bir şey bulacaktır yalnız Ankara hani siyasetin başkenti ya bir taraftan ben hayatımda ilk defa parti kuran adamlar gördüm 1-2 hafta önce biz zaten beraber görmüştük hatırlıyor musun Ege? Sen de mi görmüştük? Daha önce de mi görmüştük? E tabi canım var? biz e, hatırlarsan bir televizyona gittiğimizde tamam, Ahmet Özdoğan'ın... E, doğru doğru. E, orada biz yukarıda bir çekim yaparken aşağıda pardon bize şey diyorlar ya yukarıda da parti kuruluyor. o işimiz Ben iki hafta <gülüyor> önce gördüm bir yerde bir parti kuruluyordu. Sonradan anladım parti kurulduğunu. Şey çok garip bir his ya. Yani parti kurucusu olan var mıdır? Dinleyicilerimiz arasında böyle siyasete aktif katılan var mıdır bilmiyorum ama birbirini hiç tanımayan adamlar demeç verme provası yapar gibi konuşuyorlardı. İşte bu açılımı falan filan diye. Yani o adamlar biraz samimileştikten sonra başka şeyler konuşmaya başlayacaklar. Eminim ondan da. İlk etapta tabii İlk öyle. İlk etapta böyle bir e, siyasetle ilgili bir şeyler konuşuyorlar. Çok enteresan hakikaten yani değişik değişik adamlar bir araya gelmişler ve Büyük ihtimalle parti merkezinde sigara içmek yasak. Oltundan dışarıda sigara içip konuşuyorlardı bunu. Ya o işte yanlış bir döneme geldi. Eskiden olsa hani odalara kapalıdır. Humalı çalışmalar falan olurdu da. Şimdi bahçenin ön kapılığında. Tam parti önünde... isim koyulacak ben bir sigara Sigara, sigara yasa. Eee ne oldu dışarı çıkalım. <gülüyor> eee ne diyorsunuz şimdi? Ha güzel. E, amblem falan ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir şey yapalım? Amblemi buraya koyalım Fadi. Her seferinde sigara içini çıkan şey diyor. Amblemi nereye koysak ben ona bir bakmaya gidiyorum. Ya biz bu RMB partisinde yani Radikal Nasyonel Bağımsızlar Partisinde parti kullanmayacağız kısaca bizi RMB diyeceksiniz. E, ne kullanacağız sembol olarak? Sembol olarak. Ben diyorum ki ünlü RMB Kanye West'i kullanalım mı? Kanye West. Obama'nın bile Eşek herif de herif dediği adamı mı kullanalım? Hı, doğru, doğru. Bir ve... resmi bu RMB partisinin en güzel e, amblemi olacaktır. Eşek resmi. Eşek gibi çalışacağız. Sloganımızı. <gülüyor> Sloganımız da. Eşek gibi çalışacağız. <gülüyor> Hakikaten. E, bence güzel, güzel. Ve ama siyah beyaz bir eşek, yani böyle şey Aha. değil. gölge eşek. Tamam. Ve biz hemen gölge siyah gö beyaz değil. Gri bir eşek. Yani e, hayatta sadece değil, siyahlar beyazlar, beyazlar, beyazlar yok, griler yani. de var. Ve şey de kuracağız hemen. Gölge hükümetimizi de kuracağız. Ne diyorsun? Çok güzel olur. Gölge bakanlıklar. Ama hiçbir şey Zor yani. Hakikaten zor. E, herkese bir sürü bakanlık vereceğiz. Yani mesela şu anda EGK'ya açan dış... oktaya gerçi çünkü Dışişleri Bakan yüzü olduğu için her evet, zaman doğru. dış işlerini ben Oktay'a vermeyi düşünüyorum. Bak ben savunmayı alırım. Tamam. Eğitimde sana veriyorum Ege. Tamam. Ee... Eğitim, ben zaten eğitim konusunda neredeyse uzmanım. Tabi tabi. Yani A en son çocuğa işte tuvalet eğitim verdik, Kaka eğitim verdik. Yani. Senden onla başlayacağım. E, e, tabii canım. Gece kaldız efendim. <gülüyor> <gülüyor> Bakan olarak ilk konuşmam bu olacak. Ee, ülke genelinde e, aileden sorumlu bakanlığı da oluyor. Sana vereceğim. Ondan sonra iç işleri. İster misin istemez misin? Bence okta iç işleri dış işleri beraber götürsün. Aa, iyi olur iç dış <gülüyor> bu arkadaş iç <iş>, dışı <gülüyor> <düş>, yıkama <gülüyor> komple bütün bakanlıklara bakıyor ondan sonra tarım tarım sana vereyim mi ister misin tarım sen bahçe sahibi adamsın doğru benim bahçem var ben o, domates yetiştirmiş adamım tarım bakanlığını ikiye ayıralım ne organik ve genel tarım organik, organik devlet bakanı genel tarım bakanı kültürü istiyor musun kültürü isterim kültürü sana verdim ee, Oktay'a biter. Savunmayı kime vereceğim? Sen alacaksın onu da. Savunmayı ben alacağım. En Karışmayın insan. arkadaş. <gülüyor> Karışmayın arkadaş. Savunma benden sorulur. Dur. Bence bazı bakanlıkları birleştirebiliriz. Tabii canım. Aynı çatı yani altında. isimleri uyanları Savunma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Öyle miydi? Bakanlığı gerçek adı. Savunma Bakanlığı mı? Milli Savunma Bakanlığı. Milli savunma. bakanlığı. savunma ve aileden sorumlu bakanlık falan olabilir. Yo Şimdi Öyle Milli birisi. Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı var ya. Hı hı. O zaman... Kültür ve turizm var mesela. Hani Ama onun... o zaman onun ikisini birleştirirsin. Milli parantezini Savunma Eğitimi Bakanlığı. Sa... Genel e... karate öğretmen. Eğitimde her şey, her şey önemli ya yani. Hı hı. Savunmada da eğitim önemli yani. Temel prensibimiz bu ve tüfekli tüfeksiz hareketler. Gölge hükümet olarak şey miyiz? Neyiz? Sabah sporu şart. Öyle Gölge mi? hükümeti olarak ilk şeylerimiz sabah sporu yapılacak ülke genelinde. <gülüyor> saat 8.30'da bütün ülkeyi içtimaya Herkesef bekliyorum biraz şey oluyor. bir yönetim olacak ama eşek şey gibi bir... çalışacağız sloganında başka türlü eşek gibi çalışacağız derken tabii ki yani sadece evet, biz çalışmayacağız <gülüyor> ama sabah sporu önemli ya sabah sporu önemli ben Ve... güzel bir parti kurdum galiba yani e, bir 30 saniye önce e, R&B partisinden koptuğumu hissediyorum çünkü yeni bir Açıldım kanal ihtiyaç var? vardı neydi? çünkü eşek gibi çalışacağız sloganı insanları ürküttü UYP'yi kuruyorum ben. UYP ni? Şu anda kağıdın üstüne yazmamla beraber partide kuruldu. Ulusal Yatış Partisi. Ulusal yatış. Ben de u... çok çalıştık. <gülüyor> çok çalıştık. <güzel>. Yeter. <gülüyor> Uğursuz Yapımcılar Partisi'nde koyabiliriz. Ya, ulusal yatış çok güzel ya. Orada Hı. da bir yatan adam. Evet. Farklı fraksiyonlar bir anda ben de bu partiye karşı soğudum nedense. Artık yatış başlıyor diye. Evet. Çok güzel işte. Artık yatış başlıyor. Hı. Sandıktan yastık çıktı. Sloganlar hızlı seçim sonrası için. Vallahi helal olsun ya. Ben çalış de... çalış nereye kadar ya çalıştıkça işte yani olabileceği bu daha iyisine olacak yani. Ee... millet de çünkü zaten yoruldu. Bir topluca bir yatışa ben geçmek lazım. Ben de GBP'yi kuracağım galiba. Yeni koptun mu sen? Ben koptum. Ya şu bir tek Oktay'ın Oktay hem haberi yok. Haberi yok ama kaldı. Parti ona kaldı. Gayrimenkul yatırım partisi. <gülüyor> çok güzel. Yani <gülüyor> tamamen gayrimenkul üzerine kurulu. Ülkenin şeysi belli. Yani daha çok gayrimenkul gelirleriyle. Kira geliriyle. Kira geliriyle, geliriyle şey yapacağız. Kira geliriyle yaşıyoruz, yaşatıyoruz. Güzel bir sloganmış. Yani o da güzel. Yalnız dinleyicilerimiz herhalde fark etmişlerdir. Türkiye'nin görmek istediği tabloyu şu an modern sabahlarda sergiliyoruz. Çok ayrı sesli. ayrı partilerden insanlar aynı çatı altında buluşuyorlar. Kavgasız, gürültüsüz fikirlerini, sloganlarını paylaşıyorlar. Ne kadar güzel. Hep böyle olsun. Büyüklerimize de. örnek oluyoruz. <gülüyor> Bir gençler. Mi? Ve bayram yani. Bayram ya ondan. Ee, evet. Güzel. Bu Türk siyasi tarihinde e, belki dinleyicilerimiz farkında değil ama bir tarihe tanıklık ediyorlar. Bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Yolda giderken biraz sordum. lütfen il geneli deme ya. Il geneli mi? Il geneli diye konuşunca bir garipsiyorum. Sana sana yabancılaştırmayı istiyorum. Il geneli. Il genelinde hava durumu falan diye konuşuyorsun. Il ne ya? Il ne? Il genel meclisi. Yani il sınırları içinde yağmur var. Ya <gülüyor> il sınırları içinde. İyi öyle değil başka. Ben zaten ilk kelimesini yıllardır ilk defa kullanıyorum şu hava durumu. İl, il, en il. En son ilimiz, ilçemiz dersimiz bugün kaçta diye sormuştuk Ve onun üzerinden yaklaşık 28 sene geçti. Neredeyse. Yani neredeyse'si mi var lütfen ya biraz kendimize şey verelim. Ben de sabah gazeteleri, yalan söylemeyeyim de işte sabah bir takım ihtiyaçlarımı karşılamak için bakkala girdim. Evet. Televizyonda haber vardı. Sigara yasağı tuttu diye. 99.96 Şeymiş ya 32 kişiye ceza kesilmiş bugüne kadar sigaradan toplam. Pek gezmiyor insanlar galiba. Ya 32 kişiye ceza kesilmesi çok etkili. Yani 32 kişiden daha fazla cinayet oluyordur. Ama ya şey... cinayet yasağı pek tutmadı. Daha fazla cinayet işleniyor ama sigara yasağı şey oldu yani etkili oldu. Sadece 32 kişiye ceza kesildiyse millet şeydir. ya bir cinayet zevki var ona devam edeyim falan diyor ama sigarayı kestiler. Ee, şimdi Türkiye Cumhuriyeti 1923 hesabını sana bırakıyorum bege. 85 86 yılına giriyor mu? Giriyor, giriyor. mu girme? Giriyor, 86 tamam. yıl artı 32 kişi. Anlatabilir. Ya yani öyle öyle düşünmen lazım. Ee, şey sigara yasağı diye sağda solda gezmiyorlar ya biraz daha gelsinler. Ben ben sana elimde koçakla getsem ben zaten 3 saat içinde 32 tane içerim. Dün gösteride yakamadık vallahi sigaraları. Gösteri de yakamadınız mı? Hı -hı. Nerede gösteriye gittiniz? Gene bir siyasi i̇şte, ve, e, if bir performance oldu onda, ki coşkulu şey. Aldı sigarayı herkes birbirine kuzu gibi baktı ne olacak diye. Çok büyük gerilim oldu. Heyecan dolu dakikalar yaşandı. Acaba yıkacak mı? Acaba başımıza yıkacaklar mı burayı diye. Sonuçta ne oldu? Sonuçta yakamadık kuzu gibi durdu. Vallahi iyi, kuzu gibi durduğunuz iyi olmuş. Seni de yakarlar bizi de yakarlar. Ucu bize de dokunur. Yakarlardı dokanı. doğru. Vallahi billahi. Geleyim. Herkes de şey de böyle. Çok jantiydi bayramlık. Al, ya. al yanaklı al yanaklı duruyordu. Sigara içilmediğinden bilir nedir? Hatta bir yerde... Bence yüzlerinde renk geldi insanlar. Dışarıda bazı insanlar şeydi. Ay burası çok duman oldu ben içeri gidiyorum falan diyenler vardı. Ay be. Çok değişik <gülüyor> bir şey olmuş yani. Ha, siz ilk kez uzun sigara yasağından sonra ilk gösterinizi gerçekleştirdiniz. Ve işin doğrusu soğuk havayla ilk gösteri gerçekleştirildi. Yani gösteri değil de gece hayatının... Havadan soğuk olduğu ilk anda yaşandığı tabi, tabi. ilk geceydi bence. Bu hafta sonu da soğuktu akşam ama bu dünkü gibi değil. Ne oluyor acaba insan? Şimdi yaz zamanı güzeldi. Yani sigara içelim, havaya, açık havaya çıkalım falan dert değildi de. işte böyle yavaş yavaş her çıkışta ceket giy, ceket çıkar durumları başlayınca nasıl olacak bilmiyoruz. O sayı artacak mı bilmiyorum. Ee, 32. Yani 32 olur. Bazen bir gecede kesiyoruz Ege. Bakalım yani %99.96 büyük rakam. Büyük rakam. Büyük rakam. Büyük rakam. <gülüyor> bir daha büyük rakam diye bitirseydin güzel bitirecektin. BRP, BRP ne? Büyük Rakamlar Partisi. Büyük rakamlarla konuşuyoruz. <gülüyor> orada da bayağı büyük ve 70 so milyon nüfustan bahsediyorum. Bak, orada da partinin amblemi e, ne biliyor musun? Dijital bir rakam şeysi, döngüsü. Tıkır tıkır sürekli artıyor. Durmuyor yani. Anladın mı? Dijital sürekli değişiyor. Yani partide ha, biz rakam. değişime evet, tamam. değişime de şeyiz büyük rakamlar partisi şeyi de vereceğiz değişime hazırız değişiyoruz biz değişirsek siz değişirseniz dünya değişir sloganıyla da parti kuruyoruz ve rakibalboanın şeyin ellerinin arasında o dizi güzel şey Müzesi'nin önündeki fotoğrafı aynen aynen o tamam oh be abicim Türk siyasi tarih biraz şey görsün ya parti gör. parti kurmak paralı bir şey mi? Yani biz böyle vatandaşlık dersinde işlemiştik okunuyor ya da bir dilekçe hazırlıyorsun. İçişleri Bakanlığı'na veriyorsun galiba. Ha. Bir parada yatırıyor musun? Bir tatlı bir rakam var galiba. Ciddi bir para mı? Falan, Yoksa evrak işlerini görecek kadar mı? Evrak işleri ama evrak işleri biraz şey de yani işte 3'e 5'e bakmayacaksın. Doğru bakma. tabii yani. yani. Çünkü siyasi e, kaderi değiştirecek, dengeleri alt üst edecek bir şey yani. 3'e 5'e bakmak olmaz. Parti kurmuş dinleyicimiz varsa bir Arası vardır kesin. Ya partinin kuruluşunda yer almış olan. Sen ama. görmüyor musun sağda solda böyle yan taraf kuaför öbür taraf falanca parti. Hakikaten bizim işte R&B partisi genel merkezi gibi. Ama parti, geçen gün ben bir yerde çok izledim. çok Şey diyorlar işte 3-5 tane parti olsun böyle yeter tabela partisi olma. Bizimki tabela partisi Tam anlamıyla tabela partisi olacağız bence. Esas <gülüyor> <gülüyor> lazım olan tabela partisi ya. Yani e öyle büyük siyasi hareketler tabanı olan partiler... Sonuçta yani ne oluyor işte bile. Ama tabela partisi öyle mi? Orada tabelayı koyuyorsun. Sokaktan gelen geçen görüyor. E tabi ona da bir güzellik oluyor ya. Bizim derdimiz de zaten güzel. Her tarafı partinin tabelalarıyla donatmak. <gülüyor> tabela partisi olsun. Büyük tabela partisi. Büyük tabela partisi ve en büyük tabelaları. Hı -hı. Gerçi onunla belediyeye çok öderiz. Ha, doğru tabela şeyi oluyor değil mi partilerinden? Ya, pap, herhalde ödüyordur yani. Herkes ödüyorsa bence. Belediye şey... Partide ödüyorduk. Efendim, de ödüyorduk. Ücretimizi ödeyemediğimiz için tabela partimizi kapatıyoruz. Bu da demokrasiye inen bir darbedir. En büyük sıkıntımız. Vay be çok hoşuma gitti ya. Bir ara hatırlat da bir iki parti daha kuralım ya. Tabela partileri. Türk siyasi tarihinde yeni açılımlarla şeyimiz olsun. Ara vereceğiz mi yoksa vermeyeceğiz mi? Verelim istersen istemezsen vermeyelim. Ne kadar <gülüyor> <varmıyor musun? gülüyor> açık olabiliyor sen de? Hakikaten ben de açık saçı konuşuyorsun ben bir rahatsız oldum. Gerçekten rahatsız oldum. O zaman ben ee... ara hakkını mı kullanmak istiyorum? Ara hakkını kullanmak istiyorum. Evet. İyi, ben de güzel bir şarkı çalayım. Fırsat bu fırsat diyerek. Günaydın. night, good night, night, night, night, night, night, night, night, night, night, night, night, night, night, night, night, night, bir night, night, night, night, night, night, night, night, Dünyanın en sıkıcı sporu curling ülkemizde de başlıyor. Yıllardır bir spora yamanamamıştım. Galiba budur benim yapmam <gülüyor> gereken ya. Yani, evet buz pateni federasyonu. Curling aslında. bu hani süpürgeyle bir topu ilerletme spor mu yani? Evet bir süpürge sapı. Bir tane de taş var ya. Hmm. Ondan sonra fışı fışı fışı fışı fışı fışı fışı fışı, fışı yerleri böyle e, şey yaparak. E, ne derler buzu böyle bir e, daha kaygan hale getirerek o topun ilerlemesini sağlayıp hedefteki şeyleri. E, ya yani kısaca aslında nasıl oynanır diye yazıyor onu anlatayım. Anlat be. Şimdi curling dörder oyuncuyla iki takımla oynanır arkadaşım on roundlandı. Ben takım lideri olmak istiyorum. Baş süpürgecim. Pop'a kap... en yakın süpürgeyi ben şey yapmak istiyorum. Kaptan falan da Ege. Normalde böyle bütün her şeyde kaptanlık var. Kaptanlık Kaptan. bazı bandını mı istiyorsun? Evet. Kaptanlık bazı bandını istiyorum. Türkiye'nin ilk milli curlingçisi olmak istiyorum. Dur oğlum bir lig kurulsun ondan sonra nasıl milli takım kurulmadı ki? Ne olacak canım kaç kişi olur ya ki zaten? 4'erle 8 kişi olur taş çatlasın. Ya 4 kişi 4'te yedek 8 kişi. Oyuncu değişikliği olmadığı için 4 kişiyle sınırlık almanız gerekiyor. yani 2 de yedek olsun. Bir Ama hastalık. hep sokyerleri gidiliyor değil mi bunda? Bir de buzda kayar düşer kafasını kırar falan. Aa zorun. ben buzda yürüyemiyorum ya nasıl curling yapacağım? İzmirli curlingçi mi olur zaten? Nasıl şey olacak? Ayakkabılar nasıl oluyor? Hakkap yok ya, akkabı yok. Nasıl çorapla mı oynanıyor? Ya ayakkabı tipi bir şey Kaymayan var. Kaymayan bir ayakkabı var. Ben çünkü beceremem yani. Güzel postal veriyorlar ya. Böyle tutan yani. Benim şu anda yani curling sporunda Türkiye'yi temsil etmemin önündeki en büyük engel buzda kayma. Buzda oynanması belki de. Buzda oynanması falan desem. Onu yani cilalı bir zemine alsak mangal da... gibi bir spor olsa mangal sporumuz. Yani süpürme yerine yerleme olsa mesela faraşla O çok güzel veya fön makinesiyle daha profesyonel. Fön makinesi yani o daha böyle şey. Zahmetsiz. Zahmetsiz. Faraş tam spor olur yani. Evet tabi. O kollar nasıl bu hale geldi <Gülüyor> zannediyorsunuz. <Gülüyor> Şimdi curling dörder oyuncu ile iki takımla oynanıyor. 10 round'tan oluşuyor. Oyuncular 42 Round metrelik. Round üsulü mü? Round. Son roundta girelim ben. Tabii. Şeye 10. Şarkısı... roundta Ege can giriyor. Ve Türk seyircilerinin olduğu yerden büyük bir alkış kopuyor. Ege can süpürgesini kaldırıp seyirciyi selamlıyor. Ve başlıyor fırçalamaya. Dipeş <gülüyor> mod da çalacağız arkada. Dipeş mod. Round. Her roundda bu şarkı çalacak. Round. Oyuncular 42 metrelik. Pist. Ki biz buna ne diyoruz? Ring. Ring tamam. Tamam mı? Ring üzerinde 19 kiloluk e, taşı kaydırıp disk şeklindeki hedeflere ulaştırır. Çok Ç güzel. Çember var ileride. Durdun mu? Bildin mi? Bir dakika tam çembere gelirken bir round bitti. <gülüyor> Hemen yeni round başlayacak. E, i̇kinci rounda geçtik. <gülüyor> i̇kinci roundu duyduk. Başladı evet. E, e, bu round da bittiğine göre üçüncü round. Çok güzel. Ee, çemberden önceki 6.4 metrelik hog diyoruz. 4. rounda geldi. Star, Taşlar oyunu çıkanır. Ee? Ondan sonra taş hedefin merkezi. Buna da T diyoruz. Ulaştırılmaya çalışılacağı gibi rakip takımın taşını uzaklaştırmaya yönelik de kullanılabilir. Her türlü pislik serbest yani. Aa curling şey miydi? Öbür taşları da onun rakip... Takım... Aynı anda mı oynanıyor? Ben onu hiç bilmiyorum. Bir Süre... atıyor bir atıyor süre karşı şey olarak oynanıyor. Zamana karşı bir yarış değil. Rakiplerini saf dışı etmeye çalışıyorsun. Aa, çok güzelmiş ya. İtelim işte ben onları. Ve de hakem yok. Hı, buzda kayarlar. İstediği pisti yapmak serbest değil mi? Hakem varsa. Ya yani pislik, hakem yok. Hakem yok hocam işte. Hakem şöyle. yoksa işte diyorum. Gerçi hakem olan maçları da görüyoruz. Çünkü <gülüyor> sayın <gülüyor> <gülüyor> Evet. O oh, Fahir. Ee, haşlamalarla yok, taşlamalarla. Bu, bu haşlama, taşlama umarım yerine ulaşmıştır. <gülüyor> Evet. Hakemin olmadığı curlingde hedefe rakibin taşından yakın duran her taş için bir puan verilir. Ben yani sibelcan diyeti gibi. Mesela et yiyorum bir puan. Efendime söyleyeyim. Bir buçuk köfte yiyorum bir buçuk puan. Mantı yiyorum bir puan. Bir Böyle. buçuk mantı yiyorum bir buçuk puan. Kaç puandı Sibel Can? 16 puandı. <gülüyor> Valla... 16'da bak mantı yiyebiliyorsun <gülüyor> Sibelcan diyetine göre. Ama bayağı bir verimli. Yani. Bayağı bayağı Sibelcan'ı görüyoruz. Ondan sonra her taş için bir puan veriliyor falan. Önce üniversitelerde. Bir üniversiteye girmemiz şart. Yani ÖSS ile bu sene üniversiteye girmemizin en önemli nedeni bir curling takımına girecek olmam. Soğuk bir yer seçelim. Sarıkamış'ta falan bir üniversite var mı? Ya o tip buz gibi işte daha ne bundan daha soğuğunu kaldıramam mı? Erzurum'a falan gitsek mi? Erzurum'a ben gitmem. Gittim zamanında. Doğru. Orada ben... askerlik yapılır. Erzurum'da askerlik yapılır. Dur bakalım. Erzurum sıramı. Um... O da güzel ya buz gibi oluyor zaten. Buz gibi oluyor canım. Yani soğuk işte şeyle döktürürüz. Biraz su döktürürüz bir yere. Bir bir yere. Bir yere su dökün deriz. <gülüyor> Rektöre bir dilekçe vereceğiz yani. Bir yere su döker misiniz? Çünkü biz curling oynayacağız. Ve gençlerimize de <gülüyor> e, tanıtım günlerinde şey deriz. Genç arkadaşlar hoş geldiniz. E, körling e, takımında hem dostluk arkadaşlık pekişsin O de... körling fırçalarını arkamıza böyle şey yaparız Çarpı, ha, şeklinde. çarpı şeklinde koyarız Önüne de körling topunu Aha. Bir masamızı kurarız Kayıtlarımız başlamıştır Kayıtlar başlamıştır Ve o şeyler rüzgar müzgar oluyor ya Hiç uçmaz yani O daşları koydun mu şeyin üstüne <gülüyor> Kağıtların üstüne <gülüyor> Uçurabilen uçmaz doğru. Kağıtlar uçmuyor ama biz sizi uçuruyoruz Slogan nasıl hocam biz peki şimdi ortada hiçbir şey yokken curling masası kursak bir yere hı hı. kayıt alır mıyız? Sonra da kayıt olan safları burada açıklarız. <gülüyor> Olur valla o curling takımı buna bir şey ah ya tanıtım günlerini kaçırdık BG. Seneye bunu yapalım bari. Bu sene girişimizi sağlayalım Opti'ye. Hangi Opti. bölüme gireceksin Opti'de? Ben Opti'de bilmiyorum hangi bölümü Aa Hayır hangi bölümü kazanırız bir isteğin olması lazım ki ona göre çalışacaksın. Ya isteğim belli benim de bir daha iktisatı kazanmak isterim ben ama İktisadı bir daha niye kazanıyorsun ya Rahat ederim be bildiğimiz bölüm sonuçta Yani evet Yabancılık çekmeyiz o Yılların kazan... olgunluğunun beni daha başarılı bir öğrenci yapacağına inanıyorum Ve o zaman Bu çocuk mal gibiydi hakikaten toparlamış kendini derler belki <gülüyor> Aa, Dur bakayım o zaman mümkün. Millet çiftte diplomayla mezun oluyor ya Ben Ulan aynı diplomayı değil. iki defa almak istiyorum İşte onu ben Katmellim ben. mezun ha. Katmerlim diye de sana iktisat bölümü de nickname takarlar. Ne haber lan katmerli? <gülüyor> Niye canım. bu arkadaşa katmerli diyorlar? Geri zekalı <gülüyor> ikinci kez bölüme girip bitirmeye <gülüyor> çalışıyor. Atılmış <gülüyor> mı zaman? Yok mezun olmuş. Ee bir daha girmek istemiş. Öyle bir özelliği var. Güzel olabilir. olabilir. Öyle bir durum var mı acaba ya? Yok tabii ki Ege. Niye? Ama özel bir dilekçe yani özel durum. Ha, abi, şöyle, şunu diyorum yani insan üniversiteden mezun oluyor. Bir daha sınava giriyor. Aynı bölümü kazanıyor. Evet, Kotu ikisi dünya kadar puan. E, tabi. Yani mi? o kadar puan tutturmuş adamın da ölse yemek. Tezat olmaz mısın ya? ya ben mesin... bu kadar puan tutturmuşum. kim tutturdu bu kadar puanı? Bir daha girmek istiyorum. Ne olacak? Vallahi ya, gir Girmişsin zaten diploma olsun. Ya kafamdan çıkmış. <gülüyor> kafamdan çıkmış diyeceğim. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya, unutmuşum. Onu tekrar bir daha baştan göz atmak Kime kadar... ne batar zaten? Gerekirse ben vereyim eski diploma'yı. Bir daha versinler bana. ...eski diplomanı verme her ihtimale karşı... Her ...yedek bulunsun... <gülüyor> <gülüyor> ...yedekli çalış abicim... ...bölüme bir daha girdi... ...var olan <gülüyor> diplomayı da kaybetti... ...katmerli olacağım derken... Adın katmerli diye kalır ya... ...vallahi... <gülüyor> ...güzelmiş ben matematiğe girmem ama ya... ...matematik değil de ben bu sefer biraz... ...beşeri bilim düşünüyorum ne diyorsun... Ya iktisat okuyalım beraber sıkıyorsa... ...yok ya ben şey istedim galiba... ...şu anda istedim... ...İngilizce öğretmenliği... ...ne diyorsun... Hem İngilizce, hem İngilizce mi ilerletmiş hem İngilizce mi ilerletirim güzel olmaz mı ya evet, welcome diyorlarmış İngilizce bölümü vallahi çok güzel oldu ya ben İngilizce bölümü sen şeyde iktisatta bizi tutabilene aşk olsun diyorum bu Aa. ikiliye dikkatli dolaşıyoruz <gülüyor> çılgın bir ikili eee e, ne yapacağız sonra sonra curling oynayacağız zaten girelim. ben derslere pek gitmiyor hocalarla konuşacağım hocam ben zaten mezun olduğum için daha önceden antrenmanlara gideceğiz Yazın ne yapacağız peki? Nasıl yazın ne yapacağız? Yazın ne olacak karlar buzlar eridiğinde? Karlar buzlar eridiğinde. Yani mi? hamlaşırız vücut. Vücut hamlar. O süpürgeyi güzel kullanamayız öyle. O zaman çek yapacağız. Habire dükkanların önünü mü temizleyeceğiz? Çek yani? yapacağız yani. Birimiz sulayacak öbürümüz çekçekle güzel temizlik yapacağız yani. Evlere çek çek yapılır. Yeni temizlik anlayışı. Curling takımı olarak bir tane otu da araba yıkama şeyi kursak hem döner sermayeden coşar gideriz herkeste araba var bize nasıl döner sermaye geliyor ben onu anlayamadım işte orada araba yıkamanın şeyi oh, olduğu ne? gibi curling takımına gidecek He. tamam onu birlikte konuşalım ama curlingçiler araba yıkıyor bahşişinin olmadığı şey yaparız ben şey diyeyim e, arabanız hayırlı olsun bahşişiniz bol olsun <gülüyor> Böyle bir slogan buldum. Cin gibi dolaşırsan bütün paraları alırsın far. hiç merak etme. Çok güzel oldu ya Türk sporuna bir katkımızdır bu. Nasıl daha bir yarım saat önce Türk siyasetine katkıda bulunduysak. Türk, spor, Türk tarihi. sporu. Bugün galiba tarihe geçen bir gün. Hakikaten 22 Eylül. Herkes bir tarafa yazsın sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Ay, ay, Günaydın. Günaydın. Günaydın. İspirilerle, şakalarla, kahkahalarla, ahahahahalarla modern sabahların bir kez daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler Macera dolu bir bayram tatiliydi bugün bayramın son günü yerinden itibaren her şey kaldığı yerden devam edecek Boş caddeler her girdiğiniz yerde anında park yeri bulmalar sona erecek bir taraftan da Tatil sona erecek işte tezi saatte kamerle uyuma falan filan bitecek gidecek bayramlık kıyafetler yeniden lolatlara kaldırılacak o pasaklı halimizle şehrin sokaklarını dolduracağız yine tüm bunlar olurken modern sabahlarda hiçbir değişiklik yok yarın sabah yine sabah köründe sizlerle buluşacağız nasıl bir dünyada yaşadığımıza hep birlikte göz atacağız. O dünyayı nasıl kendini kafamıza göre şekillendirebiliriz konusunda fikir yürüteceğiz. Şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak diyeceğiz. Yukandığımız yerde size döneceğiz. Bayramın son günü yapmadığınız ziyaretler varsa bir aradan çıkarın. Sonra laf söz olur, aile için gerilim olur. Bir daha da toparlayamazsınız. İki ay boyunca diğer bayrama kadar da planlar yapmak, çareler bulmak zorunda kalırsınız. O yüzden hiç kafayı yormadan madem böyle bu işler ben de gerekini yapayım diyerek üstünüze düşen ziyaretleri gerçekleştirin. Şöyle bir kilit cümle var. O istenmeyen ziyaretlerde imdadınıza yetişecektir. Cümle şu. Bayram ziyaretinin kısası makbul. Bugünün de en güzel cümlesi olarak bunu söylemiş olalım ve veda edelim. Yarın sabah buluşuncaya kadar hoşçakalın. Günaydın, günaydın, günaydın. night,